birinci, evet, bugün e, dua e, kısmında ne yapacağız? Hangi duayı, kimin duasını, kim, hangi e, dua yapacağız? Önce Hasan-ı Basri Hazretleri'nin e, istiğfar duası var. Hasan-ı Basri Hazretleri biliyorsunuz, Hazreti Ali Efendimiz'in ehli beyti çocukları evladı yerinde e, koyduğu ve evinde büyüdüğü büyüttüğü ehli sünnetinde kurucuları diye Korucular arasında geçen imamlardan birisidir. <gülüyor> Okuyalım. Allahümme inni estağfiruke likul denbin gavi aleyhi bedeni bi afiyetik. Allah'ım her günahımdan sana istiğfar ederim. Evet. O istiğfarın sebebiyle bedenime afiyet versin. Ve la tuqudratî bi fazlün yûmîtik ve en تعال الي يدي بسعه رزقك وتجبت عن الناس بسترك وتكلتم في عند خفي منك على امانك فاز ونس من سنتك علي في على كرم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 bağışlamasını isteyen bir dua. Ya Rabbi insanların efendim göstereceği günahlarımdan beni ört. Ayıplarımı, korkularımı sana güvenerek gider. Evet. Allahu inni estağfiruke li kulleden bin yed'u ila gadabik gazabını mucip günahlardan sana tevbe ederim. İstiğfar ediyor. Yani bir sürü günahlar vardır ki insanı Allah'tan uzaklaştır ve Allah'ın gazabını mucib olur. Allahümme inni yestağfiruke min kull denbin isteme'leç hüma cehil ve zeyyentü lehu amil ولا قائنك وذن باذن با رزن امزاري ولا قائنك وذن باذن با ازاري, أزاري يا ربي وسلم ما على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وَاْمْفِرْنِي وَاْمْفِلْ لِلْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَا رَبِّ اللهم إني استعنت بك إن كنت ذنبي يدعو إذًا واهي ذنوبي عن الرأس ذنوبي من الرأس أيما ve salli ya Rabbi ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina Muhammed ve fil ve fil il mu'minine vel mu'minat Evet, Hasan-ı böyle dua edermiş. Cenabı Hak bu daha uzun sürdüğü için bu duamızı da böylece kabul etsin. Ee, bazı dualar istiğfar mahiyetinde, bazı dualar salavat-ı şerife mahiyetinde, bazı dualar da münacat mahiyetinde yapılır. Yapılırmış ve her Allah dostu farklı şekilde e, dua yapıyor. E, her güne yapılan dualar da farklı yapıyorlar. Yani bakıyorsunuz bugün cuma, cuma dua diye yazmışlar. Ve genellikle bu duanın, bir duan içerisinde bu şekillerin hepsinden de bulunabilir. Bazen münacat yaparlar. Bazen istiğfar getirirler. Bazen salavah-ı şerife getiriyorlar. Bugün e, günümüz salı günü. E, dolayısıyla salı gününün duasını da okuyalım. Sonra diğer dualara geçelim ama salı günkü dua da uzunmuş. Az bir şey okuyacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme <Sülüyor> <Sülüyor> enni estağfiruke li kulli dânbin muqata'in Allah'ım ayağımla işlediğim her günahtan dolayı sana istiğfar ederim. Ve medentü ileyhi yedî ve temeltuhu bi basarî esğaytu ileyhi bi iznî. Kulağımla işittiğim günahlardan, gözümle gördüğüm günahlardan, elimle işlediğim günahlardan evet. Efendim sana istiğfar ederim. Avnatıq biih ve teleftin فيه ve ve Evet. Konuşarak düşünce yoluyla işlediğim bütün dinahlardan sana terbiye ederim diye devam ettikten sonra sonuna doğru selni ya rabbi mesallim ve ala Muhammedin ala Muhammed. vel ya khayran Evet bunu da böylece ilave edelim. Sonra <gülüyor> ism-i azam Tercümanı duası var. İsmi Azam tercümanı olan dua, birçok eee yazılı diye olan ve verilen, satılan, hediye edilen neyse kitaplarda da mevcut. Bunlardan bir tanesini de burada almış. İsmi Azam ne demek? Yani İsmi Azam hangisidir? Allah ismidir. Bunun açılımı Allah isminin açılımı ora ses çok az. Eyvah. Efendim sesimizi açalım. Ya çok sonuna çık çıkamaz. Dur bir dakika. Dur dur dur. Evet. Şimdi ses iyi gelmesi lazım. Kusura bakmayın. <gülüyor> şu anda ses iyi olması lazım. Evet şu anda ses iyi galiba. Allah razı olsun. Evet. Sübhaneke Allah salete ya rahman ecina minan nar bi'afike ya rahman zewane ke rahim salete ya kerim ecina minan nar bi'afike ya rahman evet Allah'ım sen ki rahmansın seni tesbih ederim bizi ateşinden koru kurtar affınla ya Rahman, Allah'ım seni tesbih ederim. Sen Rahim'sin, sen aşkın güçtü aleysin. Sen Kerim'sin, bizi ateşinden kurtar. Affınla Ya Rahman. Sübhaneke ya hamid tealete ya kim mecina ya Rahman. Subhaneke Mecid Tealete Ya Melike Ecilna Minenna Albi Affike Ya Rahman Subhaneke Ya Kuddus Tealete Ya Selam Ecilna Minenna Albi Affike Ya Rahman Evet, bunların manasını yaklaşık siz de bilirsiniz. Bu açıdan isterseniz öyle bir çabıda hızlı hızlı okuyalım. Subhaneke ya mu'min ta'ala ti ya muhaimin ejina minan nar ya ya rahman Subhaneke ya aziz ta'ala ti ya jabar ejina minan nar ya ya rahman Subhaneke ya mu'tek bi retin vel ti awal ejina minan nar ya ya rahman Sübhaneke ahir tealeti ya zahir ecelna minen nar bi affike rahman. Sübhaneke bari tealeti ya musavvir ecelna minen nar bi affike rahman. Evet, gördüğünüz gibi bu duaların içerisinde dikkatini çeken şeyler esma sınadır. İkincisi cehennemden kurtulma arzusudur. Üçüncüsü de Allah'a tesbihattır. Allah'ı tesbih etmekle başlayan, sonra... Cehennemde ateşinden kurtulmak için Allah'ın isimlerini aracı kılmak, tevessül etmektir. Efendim işte aracı olur mu direkt Allah'a yalvar. İşte bak Allah'ın ismiyle Allah'a tevessül ediyoruz ve alimlerin hepsi bunu yapmış. Sübhaneke ya tevvab te'aleyte ya vehhab. Subhaneke e, ya Rabbi, ta'ale te'arisejna minan Rahman. Ferde, te re, cinna, minen, affike, ya Rahman. Efendim bazı arkadaşlar şöyle zannediyor. Yani bu dualar sadece nurcular okur. Nur efendi, nuru nur falan. Hayır. Sahabeden beri gelen dualar. Onun için e, nasıl niye falan Hayır sen okumadın. Okumayı okumaya. Yabancı oldun. Sonra sadece onlar okuyor zannediyorsun. Sen de oku. Efendim o zaman ben de hayır nur, nur nur sahibi olacak. Her mümin nur, nur sahibi oluyor. E risale Nur da okursun. Öbüründe oku Öbüründe okur. Ama Risale-i Nur okur. Başka kitaplar okumazsan o zaman nurcu olursun. Yani o atırmak içinde. Tek kitabı okuyan kişi sonra başka kitaplar okumazsa o zaman biz ona diyoruz. Yoksa bütün okunacak, okunmaya layık ve güzel dualar, kitaplar herkesin malıdır. İlim müminin malıdır. Kaybettiği bir şeye nasıl sahip olma hakkına sahipse, dualar, sünnet olan ve Allah dostlarından, alimlerden bize kadar gelen dualar hepsi müminin malıdır. Sahip olması lazım. Hani evin gibi hisset, istediğin kadar ye iç, burası senin evindir, misafir ederseniz de, onun gibi bunlar hepsi evin gibi ye iç istediğin kadar sahiplen bu dualar Resulullah'tan beri. Evliyadan evliyaya, alimden alime, dervişten dervişe, sofudan sofuya bize kadar gelen dualardır. Sen sahip çıkmazsan başkası sahip çıkarsan o zaman yabancılaşacağız. Ama biriler diyor ki ya anca bu işte nurcular ne yapacaksın biriler? Subhaneke alim ta'ala et'almejna minen nar rahman Subhaneke azim ta'ala et'arfu racina minen rahman Evet. Devam ediyor. En sonunda da bu dua her yerde bulunduğu için kim okumaya Son kısmına okuyalım. Subhaneküâbürlantaneti asûl tan Ejnâ min al-narb yafîkek ya rahman ya Evet çok gerçekten mübarek bir dua. Çok bereketli bu dua. Bu yok okuduğunuz zaman üzerindeki üzerinizdeki sıkıntı, bela efendim, e, can sıkıntısı, günah olan istek uzaklaşı gider. Dedikodu, iftiracı efendim, şu izan, efendim kötü ahlak, içinizden gelen her ne kötülük, e, kötüle ait istekler varsa bunu kılıç e, gibi kesen bir dua bu tesbihatla başlayan i̇sm Azam tercümanı duasıdır. Çok bereketli. Çoğu arkadaşlar ya işte bir türlü içimden gelen bu e, sıkıntılı durumdan kurtulmak istiyorum da kurtulamıyorum. İnanın abdestle olun bunu duayı okuyun. Allah'ın izniyle içinizdeki o kötüye olan istik o an yok olur. Üsamay-ı Şerif Enbiya-i Mursilin Aleyhimusselam Evet. İstimdat anlamında peygamberlerin isimleri söylenerek, onlara selat selam getirilerek, peygamberlerin isimleriyle istimdat duası varmış. Yani çoğu insana bazı şeyleri, yani Ya Rabbi senin nice isimlerin var, işte nice peygamberlerin var, onlara senin aranda nice muhabbetler geçti. Efendim, onlar sana, öyle insanlar var ki 9-50 sene Allah'a kulluk yapmış. Öyle insanlar var ki, efendim geçmiş ümmetten, gece ve gündüz ibadetle, savaşla, mücadeleyle geçmiş. O kimileri bildiğimiz peygamberler, kimileri de bilmediğimiz peygamberler. Dolayısıyla yaklaşık 200-250 tane burada isim var. İçinde tabi Kur'an'da ismi geçen peygamberlerin yanında hiç bilmediğimiz peygamber isimleri var. Ve böylece kitabı almış, bu okuduğum kitap, size aktardım Arapça, her zaman söylüyorum. Ve Şah-ı Naşrub'in e, adına düzenlenmiş. Onun yolu gizli zikir e, şeklinde devam eden, tarikatlarda e, devam eden bazı alimlerin e, nakletti. Dualardan örnekle demek ki bu dua da böyle. Yani peygamberlerin bütün isimlerini istimdat olarak kullanarak yapılan dua. Sonra bir dua daha geliyor. Bu da Zebur'daki ayetler tevessül edilerek, Zebur'daki ayetler tevessül edilerek, Davud Aleyhisselam'a yine Zebur'dan bir kısım ayetler tevessül edilerek yapılan bir dua. Bu duayı İbn Abbas radıyallahu anh'dan rivayet edilmiş. Ee, okumayacağım. Ama sadece bilesiniz böyle bir dua var. Çünkü uzun olduğu için bir ya da iki tanesi mırıldanarak söyleyebilirim. Sonra esas okuyacağımız dualara geçeceğiz. Yani şu duayı da duymadım demeyesiniz. En el matlubu fetulubni tecidini ve intatlubu siwai <Sessizlik> lem tecidini en el maksudu la taksud siwai kesirul halgı fetulubni tecidini Rabbi, Ledi aşk azabı, cimil xalq, fatulübnı Evet, ben sizin arzunuzum, beni ister gönlünüz ve arzunuzu hemen bende bulursunuz. Benden başkasında beni bulamazsınız. Ben sizin maksudunuzum, benden başkası. Maksudunuz olamaz. Bütün insanlar, varlıklar beni ister, beni bulursunuz. Ben sizin azabından korktuğunuz Rabbinizim. Bütün varlıklar beni ister, beni bulur. Ve krim men yiyede bila sabın an elvehab fatnubni tejidini ve rahmin ebadı mer asani bjehlim minu fatnubni tejidini ve yukrime men etu bilya kufa li elikram fatnubni tejidini li elalabana ma abdi liyel hayrat fetulbni tecidni li'dunya ve ma fiha cemia li'l melakut fetulbni tecidni evet devam ediyor böyle bir şiir halinde ve tevrat'tan demek ki Davud Resul'um da Allah'a böyle yalvarmış Allah'ın güzelliklerini böyle sayarmış şiir halinde beyit halinde nesir halinde derseniz deyin Demek ki insanlarda dil var, gönül var, aşk var, muhabbet var dua için. Ama bunların hiçbiri yoksa dua etse de böyle kaba olur, sert olur. Aşk, meşk yoksa duanın da tadı olur mu? Olmaz. <gülüyor> evet sevgili kardeşlerim, devam ediyoruz. İstiaze dualarından bahsetmiştik İstiaze dualarından da İmam Cafer-ı Sadık'ın e, rivayet ettiği ve ondan gelen bir istiaze duası daha var. Demek ki bu Allah dostları, büyük insanlar İmamı cafer Sadık Hazretleri radıyallahu anh Cenab-ı Hak şefaatlerine nail buyursun. İptal-i sehir için ve tard-ı cin ve şeyati vel afatil ileli İmam cafer Sadık radıyallahu anh Diğer Hastalıklar, e, bedensel, ruhsal hastalıklar için cin ve şeytan ve sihir büyüğü iptal etmek için. İstihazer duası haftada bir defa yaparmış. Ya, demek ki yeryüzünde biraz şey bilince insanlar kendilerini sınırlarla bu kadar ya işte ne olacak falan. Biraz gamet bilir, biraz namaz, biraz da dua falan. Ondan sonra ki, ya hepsi bu kadar işte. Hayır, sınırlama. Yeryüzünde daha bilmediğimiz nice nice dualar var, bilgiler var, ilimler var. Onu öğrenmek istersen çok. Elhamdülillahillazî la yense men zikruh ve la yuhayyibu men da'ah. Velhamdülillahi allazî men tevekkal aleyhi kefâh. Velhamdülillahi allazî men veteqa aleyhi lem yekiluhu ilâ ahadin sivâh. Velhamdülillahi allazî yeczi bil ihsâni yasâna ve bil sabri ve bil seyyâti affan ve gufrânâ. Velhamdülillahi'l-lezi yeksif durrana min ba'di kurbetina. Velhamdülillahi'l-lezi yefraju ammana. Yefraju zammana ve bedi'ul belaya anna. Velhamdülillahi'l-lezi huve racanahine tesuzununana bi amalina. Velhamdülillahi lladî lem yetehazzal eden ve lem yekun lehu fi'l-mülk ve lem yekun lehu velîyyun ve kem bi'n senk mîrâ ekber Allahu ekber velhamdülillahi kesîran ve subhanallahi bikraten Evet böylece az bir ilave daha var ama evet az değilmiş biraz daha varmış Dolayısıyla hem kulağımız duysun hem böyle bir duanın varlığından haberimiz olsun. Bu duanın özeli önce hamd ile başlıyor. Allah'ın nimetlerini teker teker sayıyor. Sonra bilinen tahassun duası yani koruma kendisini ve okuduğu insanı koruma altına alan tahassun ayetleriyle dualarıyla devam ediyor. Son kısmında da yine istiazeyle bitiyor. Yani duanın bölümleri ne içeriyor diye sorarsanız özet haline budur. Evet yine e, birçok dualar var ama ben bunları hepsini tabii ki burada okuma imkanımız yok. E, Hazreti Ali Efendimizin aleyküm selam yeni gelenler, Hazreti Ali Efendimizin dua örneklerinden bir dua Hizb-i e, Seyyidina Ali radıyallahu an Evet, bu e, Hazreti Ali Efendimizin duası da e, aynı zamanda e, tarikatı Ceştiye'de, Kadiriyen'in bir kolu olan Ceştiye'de okunur diyor. E, az bir şey buradan yine okuyalım. Allahümme entel melikul hakkun ledi la ilahe illa ent Allahümme, sen meliki haksın sen, senden başkası yok olan yok olacak olan Rabbimsin En rabbi ve en abdük ben senin kulunum, sen benim Rabbimsin amiltüsü en ve zalemtü nefsi ve atereftü biz evet ben günahımı hatırlıyorum ve itiraf ediyorum kendime zulmettiğimi kabul ediyorum Ğafirin liyezunû ve bi feznehu la ya'finuz zunûbe illa Evet, günahımı bağışla Allah'ım. Çünkü senden başkası benim günahımı bağışlayamaz. Sen gafursun, sen şekursun, sen halimsin, sen rahimsin. Allahumme inni ahmeduke ve ente'l-hamdi Evet, Allah'ım sana hamd ederim. Çünkü sen Hamdülillah ikson. Alla ma asasteni bhi min maahe bil ragaib ve uculte ileye min fdaaili cnaayr <gülüyor> ve alayteni bhi min saanik ve bawateni bhi min mazinatin cedq ve ana min ve asante fi kul vakti min indi fail veliyeti anni ve tevfikli vel icabeti liduai. Hine enedike da'ya ve enaciike râdıbâ ve aduke mudari'a muzafiya. Vahiy nerjuken feden, kendi Muvatin, kendi Ali jaran, hazzan, kafiyen, bara, kendi umurinasın ve dazır. Kendi hataya bedenu bıqafira, kendi loyubin satır. Klem Adamu ve Aunik anni ve berrik ve Evet. Böyle de devam ediyor. Bu Hazreti Ali Efendimizin sırlı dualarından birisidir. Gerçekten çok sırlı bir dua. Aslında biraz üzerine durarak fazlaca manasında vermekte isterim ama zaman bakımından değerlendirmek için çok farklı duaların varlığını haber vermek için böylece bir kaç kelimeyle üzerinde durup devam ediyoruz. <gülüyor> en sonunda söyleyeceğim dua ee, hem manası itibariyle hem kendisi itibariyle çok bereketli olan bir duayı okuyacağız. Onun için biraz sabredin inşallah. Şimdi okuyacağımız dua, salavat-ı şerife duası, e, salavat-ı künhiye, ismi künhiye. Künhiye demek, yani sonu sonu demek. Dolayısıyla e, bir şeyin çok derin noktası demek. Ve bu salavat-ı şerife, Salavat-ı şerifeler içerisinde en nihai ve en e, e, derin anlamı olan bir salavat-ı şerife iddiası ile içerisinde de çok fazla külhiye kelimesi geçecek. Her e, gün devam eden kişi gece rüyasında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi görür diye de not düşmüşler. Yani kim ki bunu, efendim, ee, devam ederse bu salavat-ı şerifeyi peygamberimize eninde sonunda görür inşallah diyor. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumme salli <Sessizlik> ala zati'l-kün, kıblati vecûhu't-tecelliyâtil-kün, aynel-künhi fil-kün, el-câmi'i hakâ'ikin kemâle'l-kün, hil-kün, el-gâmi'i'l-künhi fil-kün. Salâten gâyeten künhi hâ dünel Wa la wa sallim kema yebawi min al kun hil al kun Allah mesallik binur al anwar eladihu aynuk la muhammedin sallallahu alaihi wa sallim kema hu amin amin amin sunnatullah Aleyhim evet. Böylece bitiyor. Salat-ı künhiyye. Salat-ı künhiyye. Bunu çoğu yerde ben, ben ilk defa görüyorum. Bu salat-ı Böyle devam ediyor. Aslında daha e, ilave edilebilir. Ama bu kadar özet haline yeter. Evet. Salat-ı var. Salat-ı fıkhiye var. Salat-ı nedir? Bu da çok güzel bir salavat şerife efendim. Dolayısıyla onu okumayacağız. Ama şunu hemen bir okuyalım. Allah'ım Zat-ı üzerine salat selam olsun. O bütün nihai tecellinin kıblesi. O bütün künhde, yani nihai sırların sırrı. O bütün ee, nihai olgunlukların hakikatta kendisinde birleştirdiği o bütün nihai sırlardaki gizli sır künhden, nihai sırdan başka ötesi olmayan bir salatü selam ile ona salatü selam olsun, onun aline salatü selam olsun gerçekte en nihai sırlar, dualar ona layık. Allah'ım nuru envarınla istiyorum. O senden asla başkalaşmamış, verdiğinden asla değişmemiş şekliyle olan o Muhammed Mustafa'nın mübarek yüzünü bana göster. Bu Nebimiz'dir. O Efendimiz'dir. Muhammed Mustafa'dır. Ona selatü selam olsun. O senin yanında neysin? O'dur. Amin. Evet. Hey güzel bir selavat şeyfe İnsanlar yanındaki Muhammed'i biliriz de. Allah yanındaki Ahmedi bilir miyiz acaba? Onu hiç gördük mü? Geçi insanlar yanındaki Muhammed'i de göremedik ama en azından kitaplardan, okuduklarımızdan biliyoruz. Cuma günü ve diğer günlerle ilgili ayrıca selava şef ve dua örnekleri var dedik. Ve en sonunda bugün inşallah bir duayı söz vermiştik geçen gün arkadaşlarımıza.